Naylon çorap üzerine mest yapılır mı demiş? Yapılmaz. E, mest olması lazım. Naylon çorap mest değildir. Meste, yani şöyle koyduğun zaman ayakta duracak, yürüdüğün zaman hemen delinmeyecek, e, bir suya bastığın zaman hemen suyu içine almayacak. Yani mest hükmünde olacak. Naylon çorap mest hükmünde değildir. Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebinde e, çorap üzerine, çıplak ayak üzerine mest verilmez. Şiada var o çıplak ayak özenemezsin. Bizim esefimiz de yok. Yok, evet.